Ezan ve ikamet. Ezan herkese bildirmek demektir. Beş vakit namaz ve kaza namazları için ve Cuma namazında hatibin karşısında erkeklerin ezan okuması sünneti müekkededir. Kadınların ezan ve ikamet okuması mekruhtur. Ezan başkasına vakti bildirmek için yüksekte okunur. Ezan okunurken İki eli kaldırıp, birer parmağını iki kulağın deliğine koymak müstehaptır. İkamet okumak, ezandan daha eftaldir. Ezan ve ikamet, kıbleye karşı okunur. Okunurken konuşulmaz, selama cevap verilmez. Ezan ve ikamet hangi hallerde okunur? 1- Kırda, bostanda, yalnız veya cemaat ile kaza kılarken, Erkeklerin ezanı ve ikameti, yüksek sesle okumaları sünnettir. Ezanı işiten insanlar, cinniler, taşlar, kıyamet günü şahit olacaktır. Birkaç kaza namazını bir arada kılan, önce ezan ve ikamet okur. Sonraki kazaları kılarken, hepsine sadece ikamet okur. Sonraki kazalarda, ezan okumasa da olur. 2. Evinde yalnız veya cemaat ile vakit namazı kılan, ezan ve ikamet okumaz. Çünkü camide okunan ezan ve ikamet, evlerde de okunmuş sayılır. Fakat okumaları eftaldir. Mahalle camiinde ve cemaati belli kimseler olan her camide, vakit namazı cemaat ile kılındıktan sonra, yalnız kılan kimse, ezan ve ikamet okumaz. Yollarda bulunan veya İmamı ve müezzini bulunmayan ve cemaati belli kimseler olmayan camilerde, çeşitli zamanlarda gelenler, bir vaktin namazı için çeşitli cemaatler yaparlar. Her cemaat için ezan ve ikamet okunur. Böyle camide yalnız kılan da, ezan ve ikameti kendi işiteceği kadar sesle okur. 3. Misafir olanlar, kendi aralarındaki cemaat ile de, yalnız kılarken de ezan ve ikamet okur. Yalnız kılanın yanında, arkadaşları varsa, ezanı terk edebilir. Seferi olan kimse, bir evde yalnız kılarken de, ezan ve ikamet okur. Çünkü camide okunan, onun namazı için sayılmaz. Seferi olanlardan bazısı, evde ezan okursa, sonra kılanlar okumaz. Akıllı çocuğun, amanın Velâdi zinanın ezan okumasını bilen cahil köylünün ezan okuması kerahetsiz caizdir. Cünüp kimsenin ezan ve ikamet okuması ve abdestsiz ezan okumak ve kadının, fasıkın, sarhoşun akılsız çocuğun ezan okuması ve oturarak ezan okumak tahrimen mekruhtur. Bunların ezanları tekrar okunur. Ezanın sahih olması için müezzin, Müslüman ve akıllı olmalıdır. Hoparlör ile okumak sahih olmaz. Fasık kimsenin ezanı sahih olmaması, ibadetlerde bunun sözü kabul edilmediği içindir. Fâsıkın ve hoparlörün ezanıyla vaktin geldiğine inanılmaz. Bunun ezanıyla veya verdiği bir işaretle oruç bozulmaz. Ezana tazim ve hürmet edenler, ve onu harflerini, kelimelerini değiştirmeden, bozmadan, teganni etmeden minareye çıkıp sünnete uygun okuyanlar yüksek derecelere vasıl olacaklardır. Fakat ezan sünnete uygun okunmuyorsa, mesela bazı kelimeleri değiştirilmiş, tercüme edilmişse ve bazı yerinde teganni ederek okunuyorsa veya ezan sesi, hoperlör denilen aletten geliyorsa çünkü hoparlörden çıkan ses imam veya müezzinin sesi değildir. Bunların sesi elektrik ve mıknatıs haline dönüyor. Bu elektrik ve mıknatısın hasıl ettiği ses duyulur. Bunu işiten hiçbir parçasını tekrar etmez. Açıklama. Ezan hoparlörle okunur mu? Minarelere konulan hoparlör Müezzin için bir tembellik vasıtası olmuş, ezanın karanlık odalarda oturarak ve sünnete uymayarak okunmasına sebep olmuştur. Asırlarca göklere doğru uzanan manevi süslerimiz minarelerde bu kötü bidat yüzünden birer hoparlör direği haline getirilmiştir. İslam alimleri fennin bulduklarını hep iyi karşılamış, mesela matbaanın kurulmasını teşvik etmişler, faydalı kitapların basılarak ilmin yayılmasını istemişlerdir. Radyo ve hoparlörle her yerde faydalı yayınlar yapılması da, İslamiyet'in beğendiği ve faydaleneceği bir buluş olduğu şüphesizdir. Fakat Müslümanları ezanın tatlı sesinden mahrum bırakarak, ibadetleri hoparlörün tırmalayıcı sesiyle yapmak zararlı olmaktadır. Operlörleri camilere koymak lüzumsuz bir israftır. İmanlı kalplere ilahi tesirler yapan salih müminlerin sesleri yerine adeta kilise çanı gibi zırlayan bu alet yok iken minarelerde okunan ezanlar ve camilerdeki tekbir sesleri ecnebileri bile vecde getiriyordu. Her mahallede okunan ezanları işiterek camileri dolduran cemaat eshab kiram zamanında olduğu gibi namazlarını huşu ile kılıyorlardı. Ezanın müminleri heyecana getiren ilahi tesiri hoparlörün metalik sesleriyle kaybolmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde her kim ezan sesini işittiği zaman müezzin ile beraber hafifçe okusa her harfine Bin sevap verilir, bin günahı mahvolur buyurdu. Ezanı duyan kimse Kur'an-ı Kerim okuyor ise de işittiğini yavaşça söylemesi sünnettir. Hayy alelaları duyunca bunları söylemeyip la havle ve la kuvvete illa billah der. Ezandan sonra salavat getirilir. Sonra ezan duası okunur. İkinci, Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah söyleyince iki baş parmağının tırnaklarını öptükten sonra iki göz üzerine sürmek müstahaptır İkamette böyle yapılmaz Ezanın okunuşu Allahü ekber 4 defa eşedüen la ilahe illallah iki defa eşhedüenle Muhammeden Rasulullah iki defa. Hayyâle-s-salâh, iki defa. hayyâle el felâh iki defa. Allahu Ekber, iki defa. La ilahe illallah, bir defa. Yalnız sabah namazında, hayyâle l felah'tan sonra, iki kere, Es-salâtu hayrun minen neum okunur. İkamette ise, Hayyâle-l-felâh'tan sonra, İki kere katka metis salatu denir. Ezan duaları. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ezan okunurken şu duayı okuyun. Ve ene eşhedü en la ilaha illallahü vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulü ve raditu billahi rabban ve bil-islam diniyen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme rasulen nabiyya. Yine bir hadisi şeriflerinde buyurdular ki: Ey benim ümmetim, ezan bitince şu duayı da okuyunuz. Allahumme rabbe hazihi dâvetit tâmmati ve ve's-salâti'l-kâimati. Aati Muhammeden il vel fadilete, ve ve il Derejte ve bğathu makaman Mahmuden il ve attehu inneka la tuhlfu miat Ezan kelimelerinin manaları. Allahu Ekber. Allahu Teala büyüktür. Ona bir şey lazım değildir. Kullarının ibadetlerine de muhtaç olmaktan büyüktür. İbadetlerin ona hiçbir faidesi yoktur. Bu mühim manayı zihinlerde iyi yerleştirmek için bu kelime dört kere söylenir. Eşhedü en la ilahe illallah. Kibriyası büyüklüğü ile kimsenin ibadetine muhtaç olmadığı halde ibadet olunmaya ondan başka kimsenin hakkı olmadığına şahadet eder. Elbette inanırım. Hiçbir şey ona benzemez. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Muhammed'in aleyhi ve ala alihi salatu ve selam onun gönderdiği peygamberi olduğuna, onun istediği ibadetlerin yolunu bildiricisi olduğuna ve Allahü Teala'ya ancak onun bildirdiği, gösterdiği ibadetlerin yaraşır olduğuna şahadet eder inanırım. Hayya ala salah hayya Müminleri felaha, saadete, kurtuluşa sebep olan namaza çağıran iki kelimedir. Allahü ekber. Ona layık bir ibadeti kimse yapamaz. Herhangi bir kimsenin ibadetinin ona layık, yakışır olmasından çok büyüktür, çok uzaktır. La ilahe illallah. İbadete, karşısında alçalmaya müstehak olan, hakkı olan, ancak odur. Ona layık ibadeti, kimse yapamamakla beraber, ondan başka kimsenin, ibadet olunmaya hakkı yoktur. Namazın şerefinin büyüklüğü, onu herkese haber vermek için seçilmiş olan, bu kelimelerin büyüklüğünden anlaşılmalıdır.